Talak Suresi Necm 600 Ey Peygamber! Kadınları boşadığınız zaman, onları iddetleri için boşayın ve iddeti sayın. Ve Rabbiniz Allah'ın koruması altına girin. Apaçık bir aşırılık, iffetsizlik yapmaları hali dışında, onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Artık kim Allah'ın sınırlarını aşarsa kesinlikle kendine haksızlık etmiş olur. Bilmezsin, olur ki Allah bundan sonra bir iş ortaya çıkaraverir. Artık sürelerinin sonuna vardıklarında onları örfe uygun, herkese kabul gören bir şekilde tutun, yahut örfe uygun, herkese kabul gören bir şekilde onlardan ayrılın ve sizden adalet sahibi iki kişiyi şahit tutun. Şahitliği de Allah için ayakta tutun. İşte bu, Allah'a ve son güne inanan kimseye öğütlenendir. Ve kim Allah'ın koruması altına girerse, Allah ona bir çıkış yolu sağlar ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah'a işin sonucunu havale ederse, o ona yeter. Şüphesiz Allah, kendi emrini yerine getirip gerçekleştirendir. Allah, kesinlikle her şey için bir ölçü koymuştur, belirlemiştir. Necm 601. Ve kadınlarınızdan ay başından kesilenler ve ay hali olmayanlar eğer şüphe ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların da bekleme süresi yüklerini bırakmaları, doğum yapmaları veya düşük yapmalarıdır. Kim Allah'ın koruması altına girerse, Allah ona işinde bir kolaylık sağlar. Necm 602 İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim de Allah'ın koruması altına girerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onun için ödülü büyütür. O kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun, ve onları sıkıştırmak için onlarla birbirinizin zararına olacak herhangi bir şey yapmayın. Şayet gebe iseler, yüklerini bırakıncaya kadar onlara harcama yapın, nafaka verin. Sonra sizin için emzirirlerse onlara ücretlerini verin ve aranızda örfe uygun, herkesce kabul gören bir şekilde müşavere yapın. Ve eğer güçlük çekerseniz artık ücreti babaya ait olmak üzere, başka bir kadın emzirecektir. Geniş imkanları olanlar, geniş imkanlarına göre harcasınlar, nafaka versinler. Rızkı kısıtlı tutulan da, artık Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah, hiçbir kişiye ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah, bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Necm 603 Kentlerden niceleri var ki Rablerinin ve onun elçilerinin emrine başkaldırdı da biz onları çetin bir hesaba çektik ve onlara görülmemiş, duyulmamış bir azapla azap ettik. Böylece onlar işlerinin vebalini tattılar. İşlerinin sonucu da tam bir zarara kayba uğrayarak acı çekmek olmuştur. Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ''Ey kavrama yetenekleri olan iman etmiş kişiler! Allah'ın koruması altına girin. Kesinlikle Allah, iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size bir öğüt, size Allah'ın açık açık ayetlerini, alametlerini, göstergelerini okuyan bir elçi indirdi. Ve her kim Allah'a inanır ve salihi işlerse, Allah onu altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuza dek kalacakları cennetlere girdirir. Allah onun için rızkı güzelleştirmiştir. Allah yedi göğü ve yerden de onlar kadarını oluşturandır. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgisinin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye buyruk gökler ve yer arasında iner durur.